488, numaralı konu, Hazreti Ali'nin insanları cihada teşvik etmesi, evet, Hz. Ali bir gün minbere çıkarak şu hutbeyi iradetmiştir. etmiştir, hamd, bağladıklarını hiç kimsenin çözemediği, çözdüklerini ise hiç kimsenin bağlayamadığı Allah'a mahsustur, eğer o dilemiş olsaydı yarattıklarından iki kişi bile anlaşmazlığa düşmezdi, ümmetle kendi aralarında çekişmez, hiç kimse başkalarının hakkını ketmederek üstünlük iddiasına kalkışmazdı, bizleri ve şu kavmi, Şam ordusu, bu meydana ilahi kaderler sevk etmiştir, şu anda Rabbimiz yaptıklarımızı görmekte ve söylediklerimizi işitmektedir, İsteseydi azabını hemen gönderip işi bir anda hallediverirdi, o zaman haklı haksız belli olur, zalimlerin yalanları ortaya çıkar ve halkla hangi tarafı tutması gerektiğini anlardı, ancak Allah Teala, bu dünyayı, burada iyilik yapanlara mükafatlarının, kötülük işleyenlere de cezalarının verileceği ve hiç kimseye haksızlık yapılmayacağı ahiret günü için bir amel yeri kıl. Yapmıştır. Siz yarın o kavimle karşı karşıya geleceksiniz, bu gece çok ibadet ediniz ve çok Kur'an okuyunuz, Allah Teala'dan yardım ve sabır isteyiniz, onlara ciddiyet ve kuvvetle karşılık veriniz, doğruluktan ise hiçbir vakit ayrılmayınız, bu sözlerden sonra Hazreti Ali Minber'den inmiştir.